sünnete uygun saç ve sakal tıraşı nasıl olmalıdır? İslamiyet bizim hayatımızın her noktasına karışır. Fakat bu müdahaleler farklı şekildedir. Bazen farz olur, bazen vacip olur, bazen müstahap olur, bazen mendub olur. Sahabe Vahil bin Hucur olacak radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki saçım uzundu. Resulullah Aleyhisselam beni gördü buyurdu ki zübabın zübabın yani bir uğursuzluk gibi o manaya da geliyor. Bunu söyledi. Sonra ben gittim. Saçlarımı kestim. Ertesi gün Resulullah Aleyhisselam beni görünce ne yaptın? Siz böyle buyurdunuz ya Resulullah dedim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu kastetmemiştim. Ama hâdâ ahsân bu güzel oldu. Saçları kesince bu güzel oldu buyurdu. Yine Resulullah aleyhisselam şuna müdahale ediyor. Bir çocuk görüyor. Saçının bir kısmını kesmişler öte kısmını bırakmışlar. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ihlekuhu kullehu ev utrukuhu kulle Ya saçın tamamını kesin ya da tamamını bırak. Yani buradan biraz alıyorsunuz, buraları bırakıyorsunuz veya burada bırakıyorsun buraları alıyorsunuz. Yani saç tıraşınızda birlerine benzeme olmasın, başkalaşma olmasın. Peki uzatmayı yasaklıyor mu Resulullah Aleyhisselam? Yasaklamıyor. Kendi uzatmış mı? Uzattığı olmuş. Kulağının işte ortasına kadar, kulağının yumuşağına kadar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Saçlarını uzattığıyla alakalı rivayetler var. Yani bir delikanlı saçını uzatıyorsa ona müdahale etmek doğru değil. Ama kısaltırsa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ahsen diyor. Yani burada örfü esas almalı. Eğer uzatanlar var, kısatanlar var ise efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ölçüsünü ihmal ve ihlal etmeden yani bir kısmını alıp bir kısmını bırakma yoluna gitmeden uzatmalar yapıyorlarsa uzatabilirler ama ahsen olan diyor Sallallahu aleyhi ve sellem uzatmamaktır Bu şekilde anlayabiliriz yani kesin Resullü aleyhisselam bir müdahalesi yok bununla alakalı kadınlarla alakalı ise Ayşe radıyallahu ha buyuruyor ki Neha Rasulullahhi sallallahu aleyhi ve sellem, اَنْ kalmar الْمَرْءَةُ شَعْرَهَا Kadının saçını tıraş etmesini Resulullah Aleyhisselam yasakladı, nehyetti. Yani erkek gibi kadın saçını kesmeyecek. Peki kısaltabilir mi? Kısaltabilir. Yani kısaltabilir. Burada ölçü nedir? Efendim eşi diyor ki şöyle olsun saçın. O da öyle yapıyor. Ama erkeğe benzemeyecek. Erkek kuaförlere gitmeyecek. Efendim başını açıp böyle oralarda olmayacak, durmayacak bir miktar saçını kısaltabilir erkek gibi olmama şartıyla. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkekler gibi kadınların saçlarını tıraş etmelerini böyle sıfıra, ustaya vurmalarını yasaklıyor. Kısaltmalarını ama biraz kısaltırlarsa ona sallallahu aleyhi ve sellem müsaade ediyor. Genç kardeşlerim nasıl istiyorlarsa öyle olabilir. Yani başta bunları çok yasaklarsanız sonra içinde bir ukde kalıyor. E, mubahları bırakıyor, gidiyor. Haramlara, mekruhlara e, kayabiliyor. E, gençlik döneminde kafirler gibi olmama şartıyla yani böyle tip saçlar oluyor. Öyle değil de e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belli ölçüde uzatmayı yasaklamadı diyelim. Peki hocam e, sakal tıraşı da var sorumuzda. Onunla alakalı. Sakalla şey, alakalı uzun bir videom var. 4 mezhebe göre sakal oraya baksın kardeşlerim inşallah. "Uffirul liha 5'un min el fitra, aşun min el fitra" buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Birinde beş şey fıtrattan, diğerinde 10 şey fıtrattandır. Onlardan bir tanesi de خالف المشركين وَفِّرُوا الْلِحَى Müşriklere muhalefet edin, sakalları bırakın buyuruyor aleyhissalâtu Vesselam. Onun için sakalı bırakmak, sünnet ama kesmek fıtrat olarak zikredildiğinden dolayı fıtrata muhalefet olarak alınmış. Şafii mezhebinde bazı alimler mekruh kabul ediyor. Diğer bütün mezhep İmamlarımız hepsi sakalı kesmek haramdır." diyor.